Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel İyi günler diliyorum Sayın dinleyicilerimiz, gördüğünüz gibi mevsimden dolayı bir ses kısıklığı yaşıyorum. ve Program bitmeden zannederim sesim bitecek. O yüzden az konuşacağım. Bahriveler'le birlikteyiz yine her zamanki gibi. 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programında hep unutuyorum. Bugünkü konuğumuz bir hukukçu, Sayın Atilla Özen. Hoş bir avukat Bir avukat. Kendisi İstanbul Barosu'nun hukuk müşavirliğinde görevli. Çok uzun zamandır da baroda çalışıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz Hoş geldiniz. Hoş bulduk kendinizi bana. tanıtın. Ne zamandır baroda çalışıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Öyle bir minik girişten sonra size bir yıl evet. sorumuz olacak. Tamam. Ee, 2005'te baroda e, CMK servis sorumlusu olarak göreve başladım. Aslında öncesinde adlı yardım büro sorumlusuydum. Evet. Sonra CMK servis sorumlusu olduk. CmK e... servis sorumlusu derken dinleyicilerimiz anlamayabilir. Hı. Ne yapıyordunuz orada? Müdafiye e, atama. Evet bu ceza mahkemesi kanunu gereği e, zorunlu avukat. Evet, zorunlu avukat. Hizmetinden yararlanması evet, gerekenlere nere? Evet. Avukatını ee, seçemeyenlere avukat, avukat atayan seçim. bir servis değil mi? Evet, ben de kurucusuyum. Çok <gülüyor> onur duyuyorum o işte. <gülüyor> evet işten. evet evet. Daha sonra 2005'ten sonra yasa değişikliğinden sonra biliyorsunuz aynı zamanda mağdur. Evet, Kaptan genişledi. E, Hı -hı. ...vekil atayan... ...bir Hı -hı. de uzlaştırmacı... ...aynı zamanda atayan Hı -hı. Bir birime dönüştü. Uzlaştırmacıyı da orası mı atıyor? Evet orası atıyor. Hı -hı. O, biz de mağdur hakları... ...ve uzlaşma servisini... Hı -hı. ...oluşturduk aynı zamanda orada. Hı -hı. Bir, Önce orada başladınız. Orada nasıl? başladık. Bir dönem sonra da... ...Baro'nun e, vekilliğini... Hı -hı. ...yürütmeye çalışıyoruz. O zamandan ee, beri hukuk müşahedeleri... ...yapmaya çalışıyorum. Evet e, çünkü... ...zor bir görev gerçekten Baro gibi. Evet. Tarihsel e, geçmişi olan ve meslek örgütü yani avukatların meslek örgütünde avukatlık yapmak benim için çok bir ağır bir yükümlülük bu. Ama bir anıyla da çok hoş bir şey kendi meslek odamızda çalışıyor, avukatlık yapıyor olmak. Aynı Hanım'ın titizliği ve çabası sonuç vermiş. Çünkü hakimlerin ve birçok avukatın ve de polislerin veya kolluğun diyelim cumuk avukatı dediği ee, bu avukatların e, görev paylaşımını baroda yapan servise cumuk servisi demediniz. CMK servisi dediniz. <gülüyor> Demek ki Aynur Hanım'ın emeği e, evet. başına değmiş. Evet, evet. Estağfurullah. Şimdi hepimiz biliyoruz avukatlık bir kamu hizmeti evet. ama bir taraftan da serbest evet. meslek. Peki baro nedir? İsterseniz dinleyicilerimize baro nedir? Baro kendisini nasıl tanımlar? Çünkü anayasa 135. maddeye göre baro bir meslek örgütü niteliğinde evet. kamu kurumu. Evet. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Evet, kamu kurumu niteliğinde meslek evet. kuruluşu diyor meslek anayasa. Kuruluşu. Evet. Ama oysa ki bir avukat yargının... Hı hı. Üç sac savunmayı temsil eden... Evet, kurucu kişi. unsurun kurucu, temsilcisi. Evet, dolayısıyla onun meslek örgütü de e, yargıda yer almalı, yargı bölümünde. Aslında bir zamanlar böyle bir anayasa değişiklik taslağı Vardı. çıkmıştı ama tabii o şey olmuştu. E, şu kabul şu an edilmedi. Evet, idare bölümünde evet. varolar. Zaten idare kabul ediliyor işlemler ile alakalı. Neden? Bakanlığın vesayeti altında hala. Evet, zaten, Adalet Bakanlığı demetliyor evet, evet. bize. 2001 yılında o biraz... Değişti. Umuşatıldı evet, evet. vesayet sistemi biraz barolar Hı -hı. lehine ama vesayet halen duruyor barolar Hı -hı. yönünden. Şimdi baroların niteliğini yasası söylüyor Hı -hı. bir de misyonu var bu zamana kadar gelmiş. Yasada diyor ki avukatlık kanunu 76. maddesinde bildiğimiz klasik bir meslek örgütü Hı -hı. mesleği geliştirmek avukatlık mesleğini meslek mensuplarının birbirleri ve ishapleri olan ilişkilerinde Dürüstlüğü ve güveni sağlamak, meslek düzenini, ahlakını korumak, saygınlığını, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak diyor. Bu bir meslek örgütü ama diğer meslek örgütlerinden farklı bir şey daha söylüyor yasa. Hı hı. Söylemese de zaten avukatlığın doğa sonucudur. Avukatın meslek odası olmasının doğal sonucudur bu. Hı hı. Hukukun üstünlüğünü, insan evet. haklarını savunmak, korumak buna da yetinmiyor. Hı hı. Bu kavramlara işlerlik kazandırmak. Evet. görevi ve sorumluluğu vardır deniliyor. Yani, Dolayısıyla... yani göstermelik bir e, görev değil. değil. Bunlara işlerlik, i̇şlerlik kazandırmak, kazandırmak yani aktif etkin bir e, Rol sorumluluk evet. yüklüyor. Evet. Yani hem demokratik toplum düzeniyle ilgili <gülüyor> kamu düzeniyle ilgili hem de bireylerin hak arama özgürlüğünün güvencesi olmayla ilgili bir görev var o zaman. Kesinlikle işte zaten e, baronun açıklamaları dışında işte açtı davalar ee, işte müdahil olduğu davalar e, da temel şeyimiz e, dayanağımız. dayanağımız işte yasanın bu kavramlarla işler nasıl kazandırırsınız hukuka aykırı bir işlemi iptal etmek bu işlerlik kazandırmanın yollarından biri ve kaçınılmaz bir yolu bir Başka, dava açıyorsunuz o zaman evet, evet, e, zaten e, açtığımız davalar üzerinden e, isterseniz değerlendirelim Barol'un misyonunu ee, bu tabii tartışmalı bir konu. Yani baroların dava açma ehliyetleri hı hı. biliyorsunuz hak ihlali kavramından menfaate döndü. Yani menfaat ilgisini kuran herkes o işlemden zarar gördüğünü e, bağlantısını kuran herkes e, idari yargıda davacı olabiliyor. Yani klasik bir hukuk yargısının davacısı değil idari Mağdurumlu yargıda davacı. Madde zorunlu Yok, yok doğrudan artık. zarar görme şartı yok. Yani bu o ceza yargılamasında evet, evet. aranan bir ölçü. Evet, evet. Evet, bu Anayasa Mahkemesi'nin <gülüyor> iptal kararı idari yargılama sürecindeki şey. <gülüyor> evet, kanundaki iptal kararı sonrası gelişen bir şey. İşte baro'nun açtığı davada yani hukuka aykırı olduğunu ileri sürdüğü işlemle ...bağlantısını Danıştay kuruyor. Ne kadar ilgili, ne kadar ilgisiz. Şimdi bu değişik dönemlerde farklı farklı iştahatlara oldu şeyin Danıştay'ın. Işte. Eski dönemlerde daha çok baronun bu davalar açabileceği yönündeydi. Ama artık barolar bu davaları açmaya başladıktan sonra... Hızlı bir şekilde bunları takip ettikten sonra hmm. e, tabi bu biraz idareleri rahatsız etti. Dolayısıyla e, yargı Danıştay kararlarına da yansıdı. Bunun kısıtlanması yoluna gidildi. Hmm. Sınırlanması yoluna gidildi. Hala tartışmalıdır baroların e, dava açma ehliyetleri. Bizce yoktur da tartışma. Danıştay hı hı. tarafından yargı tarafından taçlı Evet yani. ama bir e, yasa tasarısı tasarısı da oldu Adalet Bakanı avukatlık kanunu ile ilgili biliyorsunuz. Tasarı evet. taslağı. Evet. Mesela orada e, baroların bu düzenleyici işlemlere karşı dava açamayacağını çok açık yazdı taslakta. Hı hı. Evet. Demek ki doğru bir iş yapılıyor baro tarafından. Hı hı. Onu görüyoruz. Bunu evet. yaptıklarına Engellemek göre. Evet de, evet konusu. evet. Şimdi isterseniz şey yapalım biraz da tam tam bunu söylediğiniz için mesela dediniz ki bir ara e, yargı ...içinde yer almalıydı gibi... Evet, evet. ...aslında bana göre yargının içinde yer almamalı... ...çünkü yargının içinde yer aldığı zaman... ...iktidar doğrudan müdahale imkanı buluyor... ...yani barolar... Zaten avukatlık serbest bir meslek olarak da tanımlandığı hı hı. için e, yargıdan da bağımsız olmalı, idareden de bağımsız olmalı. Ama e, söylediğiniz gibi işte ha. yasal düzenleme çerçevesinde... Anayasada Adalet da bakan, bir yere koymalı evet, ama. Hani ama evet, anayasada bir yerde olmalı. Ama hı hı. bu e, mutlak surette bence e, avukatın bağımsızlığı, avukatın meslek örgütlerinin, bütün e, iktidar güçlerinden bağımsızlığı çok evet, önemli yok. diye düşünüyorum. Hele bunu işte aynı Ronumla yıllardır bu artık burada evet. hukuk güvenliği konuşuyoruz. E, son dönemlerde yaşadığımız hukuk olayları yargılama faaliyetleriyle de gördük ki. E, Avukatın bağımsızlığı ona farklı bir misyon, farklı bir güçle katıyor. Evet. Ve zaten işte sizin de tarif ettiğiniz gibi yani avukatlık yasasında da yani... Yargının kurucu unsur olan evet. savunmayı diyor, savunma konusunda. Bağımsız Aynı savunmayı diyor. Bağımsız savunmayı evet. serbestçe. Evet, Ve tekeli var. Sadece avukatlar evet. temsil edebilirler, evet, evet, Başka evet. bir meslek evet. erbağını temsil edemez. Tabii anayasada yani devletin yapısı itibariyle hani yasama, yürütme, yargı olduğu için bunlardan birine girecek. Evet, evet. Aynen dediğinize katılıyorum. Ben de avukatın bağımsız var. da bağımsızlığını gerektiriyor zaten. Ama bunlardan birisi olacaksa o en azından yürütme olmamalı, evet, yargı evet, olmalı kesinlikle. diye ama da olmalı. Şimdi davalarla bağlantı olarak bunları değerlendiririz ama öncesinde baro kendini nasıl tanımlıyor evet, isterseniz. Çok, tarihsel bir, evet tarihsel e, açıdan da biraz araştırdım ben e, bu konuyu başka sebeplerden dolayı. Şimdi 1967 genel Kurul öncesi baro yönetimi bir faaliyet raporu hazırlıyor. Orada çok güzel bir kelime kullanıyor diyor ki baroyu tanımlayabilmek için avukatı tanımlamak lazım aynı zamanda. Hakikate yalnız bir yoldan gidilir diyor. Bu yolu da avukat açar diyor. Yani avukatın amaç ve niteliğini tarif ediyor. Oradan baroya gelecek. Devamında diyor ki avukat haklı gördüğü her ihtilafı adalet huzurunda hasis duygulardan uzak hakkın ve vicdanın emrinden başka hiçbir emir dinlemeyerek ilmin, kanunun ve medeni cesaretin verdiği güç ve inançta savunur. Baro bu anlayış içindeki avukatların topluluğudur. Demokratik düzende Baro'nun sırf bir meslek teşekkülü olmadığı halka aydınlatıcı görevinin bulunduğu hakikati aramakla yetinmeyip onu karşısındakilere kabul ettirenlerin topluluğu olan Baro'nun anayasaya aykırı hiçbir tutumu, hiçbir hukuksuz ve haksız ta tasarrufu kabul etmeyeceği, gerçekleri söylemekten geri durmayacağını söylüyor Baro. Devamında da Baro sadece levhasına kayıtlı avukatlar topluluğu değildir diyor. Bunu deklere ediyor. Baroların yapmaları gereken çalışmaların sadece klasik ve dar çerçevede düşünülmemesi, günlük siyasetin dışında olmakla birlikte avukatların büyük çoğunluğu gibi aydınların da haklı olarak baroları kabuklarının içine çekilmiş bir meslek teşekkürü olarak görmek istemedikleri, demokratik düzenin gelişmesinde ve işlemesinde salt mesleki faaliyete intisar etmeyen aydınlatıcı ve uyarıcı vazifesinin bulunduğu mesleki meseleler dışında sosyal hayatı da etkileyen bir kuruluş olduğunu vurguluyor kendini bunu, böyle tanımlıyor bunu, bunu nerede yazıyor bir 1967 yılında genel kurula giderken Baro genel İstanbul kurulunda. Barosu, İstanbul evet. çünkü Barosu çünkü Barolar Birliği yok o zaman tabi, 69 tabi, tabi, yılında tabi, tabi. Barolar Birliği yeni İstanbul Barosu kuruldu. faaliyet raporunda bunu sunuyor bunu söylüyor kendini böyle tanımlıyor şimdi tabii bu bu bunu Hı. hakikaten ben ilk defa ben de yani bu kadar yıllık avukatım baroyla da ilgileniyorum. Evet. Avukat haklarıyla ilgileniyoruz. Ben 4 yaşındaymışım fakaten. Ve, ve ve evet. Ama yani ben de avukat değilim o tarihte ama yani 76'dan beri hatta 74'te Çağdaş Avukatlar Grubunun barolar... Evet. oluşumundan beri bu meslek ve meslek sorunlarıyla baroların görevleriyle ilgileniyorum. Ben ilk defa bunu duyuyorum. Ve bunun mesela bu gelinen noktanın da e, nasıl olduğunu araştırmak lazım. Hı. Niçin? E, mesela e, anayasal olmayan şeyleri kimse e, kabul ettiremez avukatlara deniliyor orada evet. sanıyorum bir evet. yüzünde. E, niçin? Çünkü 60 ihtilalinde İstanbul Barosu yönetiminin bir kararı var. Hı. Diyor ki yazısı adadakilerin evet. savunmasını... Bu vatan hainlerin savunmasını hiçbir İstanbul Baru Avukatı alamaz kabul etmeyecektir diyor. Sonradan işte e, Çağdaş avukatlar grubunun yani Adalet Parti ve Demokrat Parti kökeninden gelmesine rağmen e, Çağdaş avukatlar grubunun ki burada sosyalistlerin, komünistlerin, devrimcilerin, ilerici sosyo yani herkesin desteğini alan orana paydın. 1900 işte 74'te başlayan uçağda Avukatlar evet. hareketiyle evet. 77'de İstanbul Barosu başkanı oluyor. Hı -hı. Adayı oluyor. Hatta 76'da çağdaş Avukatlar grubunun 5 kişisi ilk her yıl seçim, seçim olduğu seçim, için yani. giriyor. Şimdi 60'tan sonra ne oldu da İstanbul Barosu Hı -hı. genel kurula giderken böyle bir bir hmm. anlamda manifesto evet. Bunu evet. yayınladı. Bu, bunu da hakikaten evet. araştırmak lazım evet. diye düşünüyorum. Kitabınızda mutlaka analiz <gülüyor> hazır yeni kitabınızda. Evet, bir de bunun bir sonrası yani 76 yılında Baro yine kendisini şöyle tanımlıyor. Ülkede özgür, özgürlüklerin kısıtlanması avukatı ilgilendirir diyor. Çünkü avukat halkın eli kolu ağzı ve kulağıdır. Demokrasi ve hukuk devleti savun olduğunda meslek savunuluyordur zaten diyor. Değil mi? İşte aslında bu bu 74'te başlayan Çağdaş Avukatlar evet. Grubu hareketinin e, etkisi 71 sonrasında evet. yaşanan hukuk aykırılıkların Evet. yarattığı bir binişlenme. Bunda mi? bunda mesela daha evvel tartışmıştık mesela Uğur Yetimoğlu'nun çıkardığı bir dosya diye hukuk kaygısı vardı. Evet. Evet. Orada orada buna gelişin nedenlerini Türkiye'deki işte 68 Hareketini işçi hareketini sendikalaşma hareketini diski işte tipi bunları hepsini değerlendirerek baroların ve daha doğrusu bu çağdaş avukatlar grubu hareketinin gücünü esin kaynağını buradan aldığını ifade etmiştim ben de o zaman bu da bu da ikinci de bu da çok önemli tabii. Evet. Sonra neler olmuş? Şimdi e, bunlar anekdotlar şeyle alakalı Hı -hı. tarihle ilgili. Danıştay'ın baroların dava açmalarıyla ilgili e, geldiği noktadaki şeyi söyleyeyim isterseniz Hı -hı. iştahı adı, e, bunu kullanıyor artık. Avukatlık yasasında diyor yapılan değişiklikten sonra 2001 değişikliğiyle birlikte baroların hukukun üstünlüğü, insan haklarını savunma görevi verildikten sonra... Ee, dava açma ehliyetlerinin olup olmadığını saptarken diyor. iptal davasının genel, genel amacının yanı sıra e, açtığı davanın niteliği, bu işlemin hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ilkesini etkileyip etkilemediği, genel kamu yararı, anayasa ile koruna, koruma altına alınan eşitlik, kişinin dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği, kanunsuz suç ve ceza olamayacağı gibi temel insan haklarının ihlal edilip edilmediğine ve yargı kararlarının uygulanmasına veya geçersiz kılınması gibi hukuk devleti ilkesini zedeleyen bir durumun söz konusu olup olmadığına bakılarak baroların dava açma ehliyetlerini değerlendiriyor. Evet arama özgürlüğüyle ile hukuk devleti kavramıyla ilgili evet. ise o zaman baronun da 76. kanunun 76. Evet. maddesindeki göreviyle bağlantıyı evet. teorik olarak... Evet pratik olarak kurabiliyorlar. Evet. Barolar Birliği dedi 95'te mi? Var, için evet. dedi. Onun içinde de var aynı <gülüyor> görev. evet, evet. Tabii. Şimdi biz burada mesela 2003 yılında yani baron açtığı davalarda dava açma ehliyeti her zaman sorgulandı. Her zaman da sorgulanıyor. Vereceğimiz örnekler de zaten oy birliğiyle değil. Dava açma ehliyeti olduğuna dair kararlarda olmadığına dair kararlarda da karşı oylar var. Bazen 19-18 danıştay idari dava dairler kurulu Ciddi kararlarında. Ciddi. Evet. Bir oyla da e, değişebiliyor. Mesela 2003 yılında hatırlarsınız 2. Körfez Savaşı başlıyordu. E, Amerikan askerlerinin Türkiye üzerinden Irak'a geçişi söz konusuydu. Bir mat tezkenesi meclise getirilmişti. Reddedilmişti. Bunun üzerine bakanlar kurulu gizli bir kararname yayınladı. Evet. Üstlerin, limanların kullandırılmasına ilişkin. E, bu gizli kararnameye karşı baro dava açtı. İptal davası açtı. İstanbul Barısı dava açtı. 10. Danıştay 10. Dava Dairesi Baro'nun menfaatine olduğunu söyledi bu, burada ve davaya devam etti. Hatta bunun devamında Baro İstanbul Barosu, İngiltere Başbakanı Tony Blair, hı hı. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı hakkında da savaş ve soykırım suçları, insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu bunlarla alakalı. Asıl bizim için önemli karar 2001 yılında Sağlık Bakanlığı bir yönetmelik, Sağlık Meslek Lise öğrencileri, öğrenci alımlarına, Sağlık Meslek Lise'lerine bir yönetmelik değişikliği yaptı. O zaman kamuoyunda bilmem hatırlar mısınız, bekaret kontrolü diye evet. bir yönetmelik evet. çok tepki aldı. Baru bu yönetmeliğin iptali için dava açtı ve ehliyeti tartışıldı. Ve baronun davayı evet, açma ehliyeti olduğuna karar verdi. Tabi karşı oylar da var ama bu da emsal oldu sonraki kararla. Hala kullandığımız bir emsal karardır. Geçerliliğini korur. Danıştay da e, bu kararlarına e, atıf yapar. İdari dava, dayla kurulu kararı. Orada şunu söyledi. E, baronun dava konusu yönetmelik hükümleri ile anayasanın eşitlik ilkesinin, kişinin dokunulmazlığı ilkesinin, özel hayatın gizliliği ilkesinin, kanun suç ve ceza olamayacağı ilkesinin, temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunda sınırlanabileceği ilkesinin ihlal edildiğini, Öğrenim özgürlüğünün engellendiğini ileri sürerek açtığı bu davada menfaati vardır dedi. Kaç tarihliydi bu davanın tarihi? 2001'de bu düzenleme yapıldı. Davada evet. 2005'te karar verildi. Evet. Zaten biliyorsunuz bu biraz evvel söylediğimiz baroların insan haklarının gelişmesi konusundaki evet. ve hatta onun etkinleştirilmesi konusundaki görevi. Barolar Birliği'nin bu konudaki görevinin maddelere eklenmesi de 2001, 2001. yasa değişikliği evet, evet. öyle. Evet. Ve bu 2001 değişikliği için de hakikaten hem evet. yani avukatlık yasasının o birinci maddesindeki tarif açısından hem işte rekabet e, yasağı yasası açısından ki Faruk Eren bana diyordu ki baro, avukatlar tacir değildir, evet. meslektaştır. Onlar yarışır ama rekabet etmezler diyordu. Hem e, diğer e, düzenlemeler mesela 35. maddeyle ilgili düzenleme o tarihte. Tek Ve el, o zaman Evet, evet 35. Evet, 35. yani şey e, yalnız avukatların yapabileceği uzlaşma işler, avukata uzlaşma, uzlaşma yetkisi an, verir. Evet evet o bunlar o e, şimdi bir sene e, bütün Marmara bölgesindeki barolarda her ay bir baroda toplantı yapılarak bunlar tartışıldı hmm. ve e, bunlar karara bağlanıldı işte mesela pul meselesi hmm. e, pul meselesi de o yasa değişikliğiyle hmm. oldu e, ve, ve hakikaten burada İstanbul Barosu'nun hazırladığı ...birçok e, bu konuya ilişkin e, öneri de e, 2001 e, yasa değişikliğiyle e, geçti. Yücel evet. Sayman Başkan'dı, evet. Mert evet. Aykar Agüle'de İstanbul Barışı'nı evet, temsil evet. ediyordu. Ben, Siz ben de yönetimde üyeydiniz. Evet. Evet. Evet. Şimdi e, baronun dava açma ehliyeti ise e, hatırlarsınız... ...2009 yılında YÖK tarafından kat sayı puan uygulaması ile alakalı değişiklikle ilgili çok, çok gündeme geldi... Orada Danıştay Dava Adaliler Kurulu, İdari Dava Adaliler Kurulu, e, Baroların başka barolarını, İzmir Barosu, Ankara Barosu açtığı bütün davaları ele aldı. Danıştay'ın konuyla alakalı kararlarını kendisinin farkı dairende ele aldı. Ve bir nevi aslında bir iştihadı birleştirme gibi. Tabii öyle bir kavram yok idari İlhan, Yargıda Danıştay'da İlhan. ama evet İlhan öyle bir e, bir iştihat getirdi. Orada şunu söyledi, e, dava konusu kararla... Yani yüksek öğreneme girişteki sistemi değiştiriyor. YÖK e, e, yüksek öğreneme girişte bir, yeni bir sistem getiriliyor. Bu düzenlemeli ülkenin eğitim sisteminin bütünü etkilenecek. E, dolayısıyla genel kamu yararını ilgilendiriyor. Eşitlik ilkesinin zedelendiği, kazanılmış hakların çiğnendi, anayasa ve yasa aykırı düzenleme yapıldığı, yargı kararlarının uygulanmadığı ki daha önce bu konularla ilgili yargı kararları da vardı. Bu iddialarla açılan davada baronu hukukun üstünlüğünü koruma, bu kavramı işlerlik kazandırma görevinin bu davada menfaatinin var olduğuna kabul, karar verdi. Biz tabii daha sonra çevre davalarıyla alakalı da baroların dava açma ehliyetleri sorgulandı. 2011 yılında ÇED yönetmeliği, Çevre Etki Değerlendirme yönetmeliğinin geçici üçüncü maddesi, en çok değiştirilen maddedir. Çünkü o muafiyetleri düzenler. Yani şu projeler muaftır. Bunlar muaftır diye. E, Dolap orada dönüyor yani. Evet evet o maddede e, bu maddeye karşı Baro 2011'de dava açtı, işte iptal davası. E, şu noktadan menfaatin olduğunu söyledi Baro. Yani çevreyle ilgili davada vardır diye değil. Bu konuyla ilgili bu muhafetle ilgili daha önce verilmiş yargı kararı vardır. Dolayısıyla bu karara aykırı düzenleme yapıldığını söyleyen Baro'nun hukukun üstünlüğünü koruma görevi vardır, doğmuştur dedi. Çok önemli. Hatta bu 2011'di, 2014 3 yıl sonra bir daha yapıldı. Orada da işte AVM'ler, HES'ler, toplu konut projelerinin chat sürecinde muaf olduğunu söyledi yönetmelikte. Buna da dava açtı. Hatta burada şunu da söyledi Danıştay. Sadece yargı kararlarına aykırı iş, e, düzenleme yapıyor değiliz. Bu konuyla ilgili devam eden davalar var. Onları etkiliyorsun yaptığın düzenlemeyle. Çok dedi. Bu konu yargıda dedi. İdarenin yargı evet. müdahalesi. Aynen, aynen müdahale olarak kabul etti. Bir kaldı ki kaldı mi? ki temel hak özgürlüklerle ilgili e, evet. e, yani baro ve avukatlara düşen sorumluluk açısından baktığımızda da yani bu çevre hakları da yani üçüncü kuşak haklar dediğimiz evet. haklardan e, ve bence tam da e, bu, bu, bu da temel gerekçelerden biri olmalıydı. Ama sanıyorum o gerekçede bu yok değil mi? Yok hayır evet. Yargı kararına uygulanmaması yönünde ele aldım. Evet o zaman bu madem tam böyle çevre e, hakları ile ilgili konuyu söyledik. O zaman şimdi e, yeşil tarlaları tamam. dört erkek kardeşten dinleyelim. the sun Gone from the valleys where rivers used to run Gone with the cold winds that swept into my heart Gone with the lovers who let their dreams depart Where are the green fields that we I'll never know what made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide? 24.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programına devam ediyoruz. Hatta birkaç program eski programlarımızı yineleyerek izleyicilerimizden uzak kalmıştık. Bugün barolar, avukatlar, baroların insan hakları ve hukukun üstünlüğüyle ilgili sorumlulukları bu konuda yargı baroları ve avukatları ne kadar yetkili görüyor? Bunları baronun hukuk müşaviri arkadaşımızla konuşuyoruz. Evet, örneklere evet. devam evet. ediyoruz. Şimdi bu baronun dava açma yetkisinin olup olmadığını tartışan danıştay kararlarından bahsetmiştik. Devam edelim ona. Yani evet. baronun dava açma yetkisinin tartışıldığı kararlar, davalar, olaylar bunlar. Sonra da baronun dava açma yetkisinin varlığını kabul edilen ...dosyalardaki, davalardaki durumu... Hı hı. ...en sonunda... E, ...tabii bunları mümkün diyelim... Bugün de bitirelim de sonraki... Evet, ...devam ederiz, kadar. Sonra, Ondan ederiz sonra da ...baronun dava açma yetkisinin olmadığı... E, ...kararlarından hı. da... Örnekler. ...örneklerden de bahsetmek lazım. 2012 yılında... ...tabii bu biraz meslekle doğrular alakalıydı... E, ...iki yıllık yüksek... ...okul mezunlarının... ...taşınmazlarda... Hı. ...aracılık mesleği... ...aracılık faaliyeti yapabilmesine ilişkin... Taşınmazları yönelik, taşınmazları yönelik aracılık faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin bir yönetmelik şey çıktı. çıktı. Baro'da e, burada hukuki bir çalışma olduğunu bunun hukukçular tarafından yapılabileceğini söyleyerek dava açtı. Burada da Baro'nun dava açma yetkisi sorgulandı. Danıştay kabul etti. Hı hı. 2014 yılında e, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel öğretim kurumları yönetmeninde bir düzenleme yapıldı. Orada da Atatürk köşesini kaldırdı yönetmelik burada. Baro Buna da dava açtı. Daha önce Atatürk köşesi... O ne demek Atatürk köşesi? E, şeyde, okullarda Atatürk ha. köşesi bulunur ya. Anma amaçlı evet. mı? Evet. Yoksa hani bilgilerin de olduğu... Her okulda hmm. olur işte. İstiklal hmm. Marşı olur, Atatürk'ün üstü olur. Hı hı. E, işte bunu kaldırdı özel okullarda. Hı hı. Daha önceden, çok önceden de kaldırılmış e, hı hı. bir düzenlemeyle. Buna ilişkin yargı kararı olduğundan dolayı yargı kararına uyulmamadan yola çıkarak Danıştay Baron'un dava açma yetkisinin olduğuna karar verdi ve iptal etti zaten düzenlemeyi. Hı hı. 2010 yılında e, milletvekillerinin cezaevlerindeki koşulları hı. inceleyebilmesi için e, işte Adalet bakanının iznini alması gerektiği, cezaevi müdürünü önceden bilgi vermesi gerektiğine vesaire ilişkin bir düzenleme hı hı. yönetmelik yaptılar. Hı hı. E, orada da ee, hani amacın sağlanamayacağını önceden bilgi verip de git, gittiğiniz zaman e, gidip inceleme, görme oradaki yaşam koşullarını Hı -hı. bilebilme olanlarımız olmayacak. Buna ilişkin baro bu yönetmenin iptal içinde daha var. Yani da. Milletin vekillerinin evet. cezaevindeki bu durumu evet. hemen gözlemesinin evet. konusunda beklenen yarar sağlanamayacak. Sağlanamayacak. Önceden bilgi veriyorsunuz. Geleceğim. Bir de izin istiyor milletvekili. Ben izin. buradaki kararı şimdi merak ediyorum. Hı hı. <gülüyor> burada e, red kararı verdi Danıştay bu davada. Ama baronun dava açma yetkisi sorgulandı. E, Tabi Adalet Bakanlığı'ydı bu düzenleme yapan. Adalet Bakanlığı baro, bu davayı açamaz dedi İstanbul Barosu. Hı. Ama Danıştay baronun dava açma yetkisi olduğunu söyledi burada. Kabul ettim mi? Dava açma etkisini kabul etti ama, ama sonuç sonuçta evet şey reddetti Bizim davayı. Yani ceza infaz kurumunun güvenliğinden evet. dolayı izin alınması, randevu alınması Önceden gerektiğini bilgi kabul etti. İzin alacak. Yani evet, bu hukuk yani uygun dedi. Uygun dedi bunu. Halbuki işkencenin, kötü muamelenin Tabii. ortaya konulabilmesi için denetimde daha güvenceli bir mekanizma ki, e, ki, kurulmalı ve gücü olmalı milletin vekilinin. Ki bu, bu yani hem yani bizim 76. madde veya evet. Barolar Birleri'nin 95. maddedeki insan haklarıyla ilgili evet. düzenleme açısından baktığımızda hem de 2575 sayılı değil mi? Ceza infazen, evet. güvenlik yasası. Evet. 5275 5275 Hı. bunun ikinci maddesindeki açık düzenleme zaten Hı. bu Hı. yani gayri insani ceza verilemeyeceğine ilişkin ve yani insan haklarına uygun bir infaz sisteminin olması gerektiğine ilişkin açık düzenleme var. Bu da kaynağını hem şeyden... Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üçüncü maddesindeki düzenlemeden hem de beşinci maddedeki yani. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkıyla evet, ilgili. Evet. İlgili Bir de hem Birleşmiş Milletler'in hem de Avrupa Konseyi'nin işkencenin önlenmesi Hı. sözleşmesi var. Bu sözleşmelerden birine göre işkencenin önlenmesi komitesi var. O habersiz olarak gelip inceleyebiliyor. Yani evet. uluslararası kuruluşlar ne gelebilirken milletin vekilinin gelememesi, inceleyememesi Bize prosedüre adalet... bağlanması bir dengesizlik tabii ki. Uluslar yani yani milletvekili güvenliğinin bozulacak evet, şey gibi Adalet Bakan iznine bağlıyor. Yani izin vermeyebilir. Vermeye gidemeyebilir yani. Evet, yani. bilgi de değil, izin. Sadece bildirim getirecek. değil, değil tabii, randevu tabii, usulü evet. değil yani. Önleme Aynen, evet. i̇zin, yetkisi var. Yani Bakan Adalet Bakanından izin alıyor. Yani. E, denetim. Tamam evet. idarenin bir takım düzenleme yetkileri olmalı, inisiyatif olmalı ama bunu şimdiki Kimi kimden saklıyorsun yani milletin vekili geliyor oraya bakacak bunlar bizim uluslararası sözleşmelerde evet. taahhüt ettiğimiz koşullara uygun bir infaz rejimi var evet, mı? Evet. Bizim mevcut yasamızdaki ve anayasamızdaki evet. düzenlemelere uygun bir infaz rejimi var mı? Bunu bakacak siz bunu şimdi e, izne bağlıyorsunuz. Evet. Hukuk Bakan. devletini güçlendiren bir şey bu. Şefa yaşasında. Şeffaflığı evet. önlüyor kesinlikle. Evet. <gülüyor> Saydam yönetimi şeffaf yönetimi. var ya doluyor? Evet davaret oluyor. Kesinleşti herhalde sonra yaptığınız yasa yolları başvurunuzdan sonra. Sonuçta. Evet kesinleşti bu karar. 2013 yılında hatırlarsanız basın mensuplarının emniyet binalarına girişine izin verilmemesi ilişkin. Işte şey mi? Onlara... Gezi olaylarıyla bağlantılı olarak mı? Çünkü gezi olayları öncesine de denk düşen bir şey vardı. Yani akreditasyon mu getirildi bazıları için? izin verilip bazıları için izin verilmememi yoksa tümüyle Yok, tümüyle orada e, basının odaları filan da vardı emniyette onları da kaldırdılar hı hı. orada bunun tarihi 2013. 2013'te gezi, gezi yani. olayıyla ilgili ee, <gülüyor> veya gezi olaylarının sonuna doğru yani evet emniyet, emniyet genel müdürlüğü bir genelgeyle bunu duyurdu İstanbul Barosu da bu genelgen iptal için dava açtı ee, burada da baro'nun dava açma e, ehliyeti sorgulandı. Genelgeyle ile anayasal bir temel hak olan ifade özgürlüğü, basının bilgi ve halkın haber alma hakkına ilişkin doğrudan bir düzenleme yapıldığından bu davayı açma yetkisi vardır dedi. Dava devam ediyor. Yürütmenin hmm, durduması falan da şey olmadı. <gülüyor> devam ediyor dava. Ee, bir şey soracağım. Buyurun. Daha evvel ki mesela Adalet Bakanlığı'nın milletvekillerinin e, cezaevlerini ziyaretiyle ilgili Adalet Bakanlığı'nın izine bağlayan düzenleme konusunda açılan dava baronun davacılık sıfatını kabul etmesine rağmen şeyi reddetti. Davayı reddetti. Reddet. Evet. Ve buna karşı mesela Anayasa Mahkemesi'ne ve ahime başvuru yapıldı mı acaba? Bilgisayar Herhalde. Evet. Bireysel evet. başvuru şimdi biliyorsunuz avukat Kurum, kurumun var. Baroyu bir şey görmüyor. Yani kamu kurumu niteliğinde tüzel kişilik olduğu için Anayasa Mahkemesi'nin genel kurulu bir kararı var. Hı hı. Avukatlarla ilgili yapılan bir başvuruda... Baro da başvuru yapıyor. Baro'nun başvurusunu kabul, kabul etme Karşı oy da var. Orada. Dolayısıyla... Evet. O yani nedenle... Tekrar düşünüp denenebilir tabii denenebilir ki olabilir. mağduriyet ben, evet. bakımından. Evet. Hı hı. 2012 yılında... E... Gazetecilerle ilgili emniyete evet. girememeleri ki şey dava Ama orada <gülüyor> bir yürütmenin durduğumuz kararı çıktığını hatırlıyorum. Sonraki bölümde ondan tamam, şimdi varsa... Sadece dava açma ehliyeti yönünden evet. ba bakmaya çalıştım ben sistematik olarak. Evet. Ee, 2015 yılında biliyorsunuz e, sınavlarda kopya falan iddiaları çıkıyordu Hı. o zaman. Bir e, sınavlarda adayların ve sınav görevlilerinin Sınav binalarına giriş koşullarına ilişkin yönetmelik çıkartıldı 2012 yılında. Hı hı. Bu yönetmelikte meslekle de alakalı avukatlık kim değil de sınava girilemeyecek dedi. Hı hı. Toplu kopya girişimlerinde polis tarafından sınav öncesi, sınav esnası ve sınav sonrasında binaların dış çevresinde. Gerektiğinde şüpheli kişi ve araçlar da aranmak suretiyle evet. gerekli önlemler alınacak. Sınav. PVSK 9'a uygun. 5442 evet. 1'e de uygun. Yani evet. Son derece geniş uyguluyor. Evet. Hatta benim e, sekreterim... PVSK şeyi, derken polis vazife polis ve salahitleri. Salahitleri kanunu benim e, sekreterim geçen ay şeye girdi, sınava girdi. Ehliyeti kabul etmemişler. İlla nüfus cüzdanı olacak. Burada da avukatlık kimliğini kabul etmiyor değil mi? Evet avukatlık kimliğini kabul etmiyor. Kişiler üzerinde ama karar, hı. emir vesaire olmaksızın hı hı. bir aramadan bahsediyor. Burada hı hı. bir üçüncü kavramda parmak izi ve retina Alınacak Alınmasın diyor sınava girelim. Evet. Hiçbir yasal dayanağı yok e, İyi Yok evet e, biz de öyle söylüyoruz. Burada baronun dava açma ehliyeti burada da sorgulandı. Hmm. Yani düşün avukatlık kimdir de sınava girilemez diyoruz. Hmm. Parmak izi kişisel veriler diyoruz. Hmm. Ee, şey Özel hayatın gizliliğini evet. ihlal ediliyor. Arama yapılıyor. Kendi kararsız. aleyhinde beyanda bulunmaya evet. ve delil sunmaya zorlanıyor. Anayasa 38-5'e açıkça aykırı. Bir, adil, bir adil okulun hakkını gezen kişiden fikir. şüphelendim. Durduruyor, arıyor vesaire filan. E, araçlardan şüphelenmiş duran araçlarından içini arıyor. Bunlar ya sınav güvenliğini korumayla ne evet, kadar evet. ölçülüyor? Ne kadar hani evet, uyumlu çok tartışılır anayasal, gerçekten. Anayasanın temel hak hürriyetlerini ihlal mahkeme, ediyor. Mahkeme hakim kararı yok değil mi? Bunlarda? Yok. Danıştay ama şöyle yorumladı. Burada bir kere dava açma ehliyetini sorguladı. Hı -hı. Var olduğunu kabul etti. Hı -hı. İçerikle de ilgili tabii e, Danıştay aslında bunlarla ilgili daire <gülüyor> İptal karar verdi ama temiz ver dava kurulu hı hı. bozma kararı verdi. Burada e, sadece parmak izi ve retina alınmasıyla alakalı bunlar kişisel verilerdir. Hı. Sen yönetmelikle yapamazsın. KVKK5 yetmez bunun için kesinlikle. Diğerlerin diğer evet. konularda dedi ki zaten KVKK e, kendi e, kuralları e, var polis ve karakol araması evet. kararı evet. alabilir. Evet. onlara uyulacak zaten evet. yönetmelikte de bu denmiş olsa dahi ...karar, emir falan gerekiyorsa onlar alacaklar. Polis göre yapacağı için sorun yok evet, dedi. Evet, evet. Hmm. 2017'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü... ...Twitter'dan bir duyuru yayınladı. Dedi ki... E, edersiniz 2015 hmm. yılında... ...uçak altı bagajlarınız... ...güvenlik sebebiyle... ...güvenlik birimlerince açılıp incelenebileceği için... Bagajı, <gülüyor> ...bagajınızı kilitlememeniz gerekmektedir. E, Sivil Havacılık Sözleşmesi'ne <gülüyor> mi dayanıyorlar? Ne yapıyorlar? Uçak altı kilitli bagajlar... <gülüyor> Gerektiğinde güvenlik birimlerince kilitleri kırılarak açılmak zorunda kalınmakta ve içine not konulmaktadır diye. Bir Evet. <gülüyor> evet. Bir duyuru yayınladı. Bu duyuru, bu işlemin, bu bir işlem, idari işlem sonuçta. İptal için Baro dava açtı. Burada dörde karşı dokuz oyla Baro'nun dava açma ehliyetinin olduğuna karar verdi. Baya başarılı. Ardından da yürütmenin durdurulmasına da karar verdi. Yürütmeyi durdurdu. Açıkça anayasa yargı Aynen. çünkü. Bir de 2018 yeni tarihli bir karar bu. Yani Baron dava açma ehliyetinin sorgulandığı kararlardan. Arabuluculuk etik kuralları ne yayınladı arabuluculuk daire başkanlığı. Bir konu, e. Orada yasada diyor ki arabulucular reklam yapamaz diyor mutlak kesin. Ama zaten avukat arabulucular tabii. Evet, e, avukat ama, olarak da reklam yapamaz. Dolayısıyla evet. avulcu olarak ara da yapmaması Ama evet. daha sonra avukatlık kanundaki genel reklam yasası uymasının buraya, buraya, evet. birliği meslek kuralları geldi. Ama yani. orada etik kurallarında reklamın şöyle yapılır reklam böyle Tanıt. yapılır diye hükümler getirdi. Tanıtmamak. Evet. İşte ama şey dedi Danıştay burada yine baronda avaşma ehliyetini sorguladı vardır dedi. Hı. Ardından da bununla ilgili yürütme durdurması karar verdi. Yasa mutlaktır evet. reklam yasağı. Sen reklam yasağını genişleten, olanak sağlayan bir, bir düzenleme yapamazsın dedi. Yani orada sadece ne konuşulabilirdi reklam yasağı ile ilgili olarak? Yani yurttaşın veya bireyin bilgilenme hakkı. Yani e, şeydeki eee uzlaşmaya ara katılca arabuluculuk ara <gülüyor> yapacak avukatla ilgili acaba bu konuda deneyimi i̇şte var yok bilmiyorum. mu bilmiyorum yani arabulucular her konuda avukatlar gibi her konuda mı arabuluculuk yapıyorlar yoksa böyle bölüm bölüm şeyleri oluyor mu ...uzmanlıkları oluyor Artık mu... ...onu ayrıca e, ayrı konuşma, konuşmam lazım. Ama yani lazım böyle bir konu. düzenlemede... Bir ...ayrım yok da... Hı ...ama hı. mesela diyelim ki... ...şöyle biz onu bu reklam yasayla ilgili... ...o toplantılarda tartışmıştık. Yani... ...diyelim ki Yunanistan'da... ...bir vatandaş, Türkiye'de böyle bir şey var... problem var. Hukuki Veyahut işte olacak. diyelim ki Avustralya'da bir adam... ...Türkiye'de bir şey var. Yani başvuracağı bu kişinin... ...bu konuyla ilgili uzmanlığı konusunda bilgi edinmek istiyor. Yani Barolar Birliği'ndeki e, yönetmelikte de o da var. Yani sadece bilgilenme Tanıtılma hakkı amaçlı, açısından, bilgilenme üzerinden. hakkı yani açısından evet. önemli. Ama reklamma girecek her türlü şey e, doğru değil. Biz uygun. orada Adalet Bakanlığı'nın da bu düzenlemeyi yapamayacağını iddia etmiştik. Yani yetki yönünden de. Böyle bir yetkiyi veren bir yasa falan yok Adalet Hı -hı. Bakanlığı kendisi etik kurallarını yayınladı burada. Şimdi Doğru, şey Doğru yasada olmadan evet, nasıl yönetmek evet, çıkarılır kanunda Geçesi şu konuda yok. yönetmelik evet. çıkarılır diye açıkça evet, yönet, yazması. Lazım. Değil, bu, etik kurallarını şey. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. kuralları Evet. Evet. bulucular kendileri Evet. Evet. Evet. Evet. Biz nasıl kendimiz belirlediysek Avukatlar kendileri evet. genel Avukatlar arabulucular da kendi genel kurularını yapsınlar Aynen. Kendi etik kurallarını belirlesinler ilan etsinler Bence evet. onlar ayrı için. ayrı bir etik kural yayınlamasınlar arabulucular. bunlar avukat olduğuna göre Avukatlık etik kanunla kurallarına oysunlar. bağlı uysunlar <gülüyor> Ama hem belki fonksiyonel de... olarak ihtiyaç vardır ee, Bilemiyorum bilmediğim bir konu oldu ee, Ben pek girmeyeyim Avukatlar <gülüyor> mesafeliyim yani <gülüyor> ee, çok, çok, çok yerinde bulmuyorum Avukatlar Türkiye'ye uygun görmüyorum ama Zorlamalı avukat, yolla Türkiye'de avukat, getirilmeye çalışılıyor, şimdi, yerleştirilmeye av, çalışılıyor. Avukat, Zorunlu ara diye bir şey olamaz bence. Evet Zorla, zorlu, zorlu olmamalı. Evet. Ara Ama e, olacaksa da bu hukukçular olmalı. Yani avukat işte hukuk fakültesi mezunu belli bir mesleki işte yargıçlıktan ve savcılıktan Şu emekli olmuş olabilir. Bu avukat evet. Onda sıkıntı yok ee, da. Hani e, dava şartı bakımından yani menfi tespit sıradan bir e, borçlu olmadığının tespiti davası açacaksın. Orada bile uh -huh. zorunluluk var evet. ve süreler var. Evet. Bir taraftan hedef süreyle ön önce bir e, hüküm çıkar diye mahkemelere e, yönlendirme yapıyorsunuz. Bir taraftan da mahkemenin iş yükünü azaltacağım diye zorunlu arabulucuk getiriyorsunuz ve yani başarısız olma ihtimalinde aslında insanlar bir 8 hafta 10 hafta ...bir hak kaybına yol açmıyorlar mı? Bunlar, i̇sterseniz isterseniz buluculukla ilgili girmeydim. ayrıca bir... Ayrı belki. Top, Bunu zaten, ...program yapalım. Evet bu çok evet. zor zaten bir konu. Zaten şeyle tartışmak lazım herhalde. Sadece arabuluculuk değil de... ...uyuşmazlıkların yargı dışı yöntemlerle evet. çözümü hı -hı. dediğimiz... Evet, bu, alternatif hı -hı. çözüm kategoride. yolları üzerine evet, bir evet. genel yaklaşımları... Evet. ...Baron'un bu konuda bir tabiri evet. varsa mesela onu sizden öğrenebiliriz. Evet. Evet. Ayrıca evet. konuşabiliriz. 2013 yılında şimdi Baron'un açtığı davalarda yetkisini olduğunu dava açmada Onu olduğu <gülüyor> kabul ettikten sonra davalara bir bakalım tekrar yine. 2013'te Adli Kolluk Yönetmeni'nde değişiklik yapıldı hatırlarsanız. Çok orada Evet orada savcıya, Cumhuriyet Savcısı'na bağlı olan Adli Kolluk hiyerarşik olarak mülki amire bağlandı. Adli evet. Kolluk görevlerini emir ve altında savcıdan değil kolluk amirinden alacak ...dedi. Bir bilgi verme zorunluluğu... ...getirildi Evet, koluk, 25 evet koluk, evet. koluk Amir'in adli olayları... ...Mülki idare Amir'e derhal... ...bildirilmesi Bildirme getirildi. Yani. Ee, telefon dinlemesi... E, ...gizli soruşturmacı... ...görevlendirmesi, raporları... ...ves. Savcı tarafından... ...Başsavcıya bilgi verilmesi... ...düzenlemesi getirildi. Koluk Amir'in adli kolluğu... ...gözetim ve denetim yetkisi getirildi. Bunlara ilişkin... E, ...Baro tarafından dava açıldı... Bu ee, barolar birliği de barolar birliği açtı. açtı. Evet. evet. E, Hemen burada evet iptal kararı alındı bu davada. E, çok da hızlı bir şekilde oldu. Evet, evet dönemde. evet hızlı oldu. Hı -hı. 2014 yılında Twitter kapandı. Evet. Hatırlarsanız. Ona ben hiç karşı... kullanmıyorum. Kullananlar çok üzülmüştü. Ama yani kapanır kapanmaz da <gülüyor> e, iktidarın yetkili kişileri bunları başta e, evet. şey olmak üzere Ankara Belediye Başkanı olmak üzere kullandılar bunları. Evet. Şeyleri kırarak değil mi? Evet. evet. Şifreleri mi? <gülüyor> Başka bir şey. Üzeri? Şifreleri Vay kırarak. Bir anne şey bir şeylerle evet. Falan, evet. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın bu işlemin iptalini için dava açtı. İstanbul Barosu. Dava devam ederken aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nde de bireysel başvurulu yapıldı. Anayasa evet. Mahkemesi kararıyla erişim evet. açıldı. Yaman evet Akdeniz'e kelimelerin kaybına başlamışlardı. 2014 yılında aynı tarihte İstanbul'daki bir sulh ceza mahkemesi Beyoğlu'ndaki bir herkesin bir ay boyunca önleme aramasına tabi kılınmasına karar verdi. Sağolsun. <gülüyor> <gülüyor> herkesin üri, pratik, üzeri, aracı, eşyaları. <gülüyor> evet, önleme aramasına tabi kalınsın dedi. E tabi medyada filan da çok tartışıldı. İstanbul arası da e, itiraz etti. Aslı ceza mahkemesi. Utusuz bir evet. şey. Bir o arayınca. da e, mahkemede belirli bir bölgede yaşayan herkesin ya da o bölgeden geçmekte olan herkesin aranabilmesi, tüm bu insanların potansiyel suçlu olarak görülmesi anlamına geleceği. Bunu da insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırdı bu karar. Çok doğru. 2015 yılında. E, İdari yargının kalem yönetmeliği diyeceğimiz yönetmelikte değişiklik hı hı. yapıldı. Çok eskiden de aslında buna benzer bir değişiklik yapılmış e, araştırmalarında. Orada avukat idari yargıda idare karşı e, davalı oluyor. E, dava dosya inceleme yetkisini kısıtlıyor bu yönetmelik avukatın. Evet. E, ve dosya içerisindeki kimi belgelerin ve tutanakların avukat tarafından incelenmesini... Başkan yahut bu konu görevlende üyenin iznine bağlıyor. Yani evet. düşünün bir dava açmışsınız idari yargıda dosyanızı incelemiyorsunuz. Cevabı belki göstermeyecek veya o dosyanın çok önemli bir delilini de inceleyemiyorsunuz, göremiyorsunuz. Rulkatlık kanunu hem ikiye hem kırk açıkça aykırı. <gülüyor> burada da e, yürütmenin durdurulması kararı verildi burada da. E, hukuka aykırı görüldü. E, tabi idari yargı dışında da e, tabi bu... Benim bahsettiklerim dışında baron başka birimlerinden de açılan davalar var, takip edilen davalar var. Avukat Hakları Merkezi'nin de takip ettiği davalar var. Ama bunlar benim vekil olarak... Atıldığım evet. takip ettiğim davalarla alakalı Hı -hı. konuşuyorum. Yani bunlardan ibaret değil. Avukatatları Merkezi'nin bir bağımsız bir dava açma yetkisi yok da Tabii. baro adına. Ama başkası öyle, takip ediyor yine baro adına. Tabii, evet. Siz zaten herhalde evet. baro adına açıyorsunuz. Evet. Baro tüzel kişilerin. Evet evet evet. Ee, şimdi şeyde de sadece idari yargıda değil Hı -hı. E, adli yargıda da baronun dava açma ehliyeti veya müdahil olma ehliyeti özellikle Hı -hı. ceza mahkemelerinde. Mesela e, şeyde e, hayata dönüş operasyonunda evet. Bayrampaşa cezanedeki bu davaya Bakırköy'deki görülen davaya baron müdahil oldu. Müdahil tarafı da evet. yer aldı. Hı hı. E, ama e, işte suçtan doğrudan zarar görme kavramıyla ilişkilendirerek müdahilini kabul etmedi. Hakeza e, 2007'de e, Festus Okey hatırlarsanız evet. <gülüyor> Nijeryalı e, Beyol Asa işte. Emretti. Evet evet. Hı hı öldürülmesiyle evet evet polis tarafından bu davada da Baro müdahil olmak istedi burada kabul etmedi Baronun müdahilliğini. ama müdahil olmasa da davalar takip etmeye de devam etti bu davaları ee, çocuk istismarı ve kadın cinayetleri dosyaları var kadın hakları onlar da var. işte onların evet, evet onlar, katılyorlar ve genelde bir evet. E, hukuk uygunluğu tartışılmakla beraber genel olarak toplumsal e, muhalefete dikkate alarak mahkemeler kabul, alıyorlar, evet, kabul ediyorlar. Evet, evet. Ama sonra e, yargıtay yok bozuyor, deyip evet, e, bozuyor. Evet, e, bozuyor. Ama o evet. arada ne oluyor? Ve fiilen barolar davalarda Davayı, taraf olarak evet, işlem yapmış evet, oluyorlar. Böyle zaten, bir tuhaf, ikili bir durum var yani. Evet, zaten e, sanıyorum... E, 5271'de bu müdahale talebiyle ilgili düzenleme yapılırken biraz farklı bir düzenleme getirdi eski yasaya göre. Yani müdahale talebi kabul edilmese bile şikayetçi başvurucunun bir takım hakları var. Yani evet. sonuçta çünkü bunu temiz edecek. Yani Tabii. ben müdahillik sıfatı var Taraf olmasının anlamı o zaten. En önemli duruşmada sonuçta. onları izleme imkanı zaten olmalı bu düzenleme çerçevesinde diye ben Zaten mahkemeler ihtimaline bina diyerek <gülüyor> yani suçtan zarar <gülüyor> görme ihtimaline bina <gülüyor> evet. diye bir olasılık üzerine ileride hakkı zayi olmasın Olabilir. diye kabul ediyor. Ama maalesef İstanbul Barosu için de mesela bir sahte avukat var. Yıllardır <gülüyor> uğraşıyorum. Ee, <gülüyor> onunla ilgili e, yapmadığını bırakmadı bize davalarda İstanbul Barosu hmm. müdahil oluyor diyor ki bu kişi avukatlık yetkisine hmm. haiz olmadı halde fiilen avukat yetkilerini kullanıyor. Hem niteliksiz hukuki yardım sunuyor hem de avukatların ekmeğiyle oynuyor. İ i̇ki bakımdan da yanlış. E, müdahil olmak istediğinde Asya ceza mahkemeleri sağ olsunlar İstanbul'lar cezalar kabul ediyorlar. Hmm. Ama sonradan işte gittiğimiz pardon yargıtaya evet, evet. gittiğimiz yargıtaya evet. diyor ki İstanbul Barosu'nun burada müdahillik yetkisi yoktur. Ama İstanbul Baros'un herhangi bir avukatının bu konuda suçtan zarar görmesi söz konusu olduğu için vardır diyor. Hatta bir davada Bahri benim avukatım sağ olsun. Ee, öyle İstanbul Baros'un var mı yok mu diye tereddüye düştü. Hakim dedim ki o zaman ben katılıyorum. Ben muhbürdüm <gülüyor> beni kabul etti. Ben davada şimdi, katılan olarak e, kabul edilerek işlem gördüm tarafoğlu. Şimdi Asya Ceza Hakimi'nin de veya Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin de Avukatlığa ve bu müdahale talebi konusuna nasıl baktıklarıyla ilgili bir şey, ee, mesela şeyde e, devlet güvenlik mahkemesinden çıkışta müdahale bir avukat arkadaşa şeyden işte karşı taraftan e, saldırı olmuştu, yaralanmıştı. Hı hı. Ben o zaman yönetimdeydim. Hem e, arkadaşımız avukat arkadaşımız adına. ...hem de baro adına müdahale talebinde bulundum. İşte baronun neden burada müdahil olması gerektiğini anlattım, Resim kabul etti. Kuruyor. Ama bu arada mesela şey, sanığın müdafiyesi yoktu, ağır cezalık bir suç. Ondan sonra ben dedi avukatım yok dedi, i̇şte, avukatı vurduğum için baro bana müdafi tayin etmiyor falan dedi. Yani. Onun üzerine ben dedim ki Sayın Başkan müdafi tayin edilmesi için dedim. Baroya yazı yazılsın falan. Başkan bana kız duydu. Dedi hem av, avukatın avukatısını hem baronun avukatsın hem de hem sanık için müdafi istiyor. Ama dedim ki. Onun daha karama özgürlüğü var. Onun, onun da böyle güvence altına alın. mı bir türlü bunu benim durumumu ve şeyi anlayamadı. Sonra savcı girdi ara verdiler ve. Baroya müdafi tayin için yazı yazılmasına karar verdiler. Baro'nun görevi yani bu, herkese avukat bu bulmak konudaki, seçemiyorsa. Evet, evet, evet müdahilliği konusundaki anlayış biraz da e, Asya cezada hakimin hı hı. E, ağır cezada üyelerin avukatlığa bakışını veya işte bu müdahile makam kurumuna bakışına göre değişiyor. Vaktimiz... Vallahi daha süremiz Vaktimiz kaldı. Biraz Biz daha var değil Bey herhalde 2-3 evet, evet, evet, evet. dakika kalmış. Evet, sık, üç, sık, sık, sık sık misafir yeni, edeceğiz. Çünkü... Yeni bir müzik dinleme <gülüyor> imkanımız yok bence. Bu konuyu toplayalım. 2-3 evet. evet. dakikamız mı kaldı? He, çünkü e, şu, dakikamız kaldı. Şöyle evet. diyecektim ben. O zaman bir sonraki program olursa eğer evet. davet ederseniz edeceğiz tabii. tabii. tabii Ayda bir kere konu, söz veriyoruz. Bu, bu konu çok önemli. Evet, onu. Evet. O ona bir şey olsun. O programın yani <gülüyor> evet. eder, konuşuruz diye. Tamam. Hazine müsteşarlığına karşı açtığımız bir dizi davalar var. Aa, harika. Toplumun i̇şte bunları sigortalıl... bilmesi gerekiyor. Evet, sigortalılıkla alakalı, e, avukatlığı da ilgilendiren ve neredeyse tümünden de ya durdurulması Hı. ya iptal kararları aldığımız kararlar var. Bir de ceza yargılaması kanununa dayanılarak hı hı. işte iletişimin denetlenmesi yönetmelği arama yönetmeliği orada da enteresan evet. konular var. Koruma tedbirlerinin alınması ile ilgili evet. davranış kodlarını belirleyen idari evet. yönetmelikler ama evet. doğrudan insan hak ve özgürlükleriyle evet, temel ilgili. Hak özgürlükleri ilgilendiren konularda düzenleme yapılması bakanlık tarafından ve onların durumu mesela yok hükmünde aslında hı hı. ama var. Evet, Bunlar, bunlardan biraz bahsediyoruz i̇sterseniz... Telekomünikasyon meselesi neler Bir şey yapalım her konuyu bir yönetmeliğe ayıralım Neler neler böyle yavaş yavaş Hangi anayasal hakla ilgili Sizin e, asıl iddianız neydi Yargıtay ne kadarını gördü Ne kadarını inceleyemedi En sürmedi Bunlar <gülüyor> İş, çok önemli Onu daha başka bir Seri şey Önce seri bu herhalde. yapılanları bir anlatalım bir tamam. tamam. Ben tabii bir baro'nun dava açma etkisi yönünden, iki sonucu yönünden ne karar verildi, ne sonuç? Bu toplumsal yaşamda bu davaların nasıl karşılığı oldu? Ama içeriklerde de ilginç tabi şeyler var, e, konular var. Şimdi tamam. tabi aslında böyle bir programın için yaptık Aynur Hanım özellikle önerisiyle sizin bu konudaki çalışmalarınız ve avukat baro adına Topçu Eren Örmen adlı beyin eserlerinden sürekli e, e, izliyorum kendisini. Niye bunu yaptık? Çünkü e, hakikaten yargıdan, hukuktan, hukuk güvenliğinden hep şikayetçi olduğumuz bir, bu dönemde e, birazcık sesleri çıkabilen veya ses çıkarmaya çalışan avukatların ve baroların hukuk güvenliği açısından etkileri, fonksiyonları, yapabilecekleri, yapamadıkları, e, engellenen e, konular ama e, ya, neler yapabilecekleri konusunda bir ufkumuzu e, görmek e, ufkumuzu e, genişletmek açısından bu program önemliydi. Tam da denk ya, ismine de denk hukuk <gülüyor> güvenliği. Biz de zaten toplumun hukuk güvenliğini sağlamak maksadıyla bu davalar açıyoruz. Davada da kullandığımız argüman hep şu. Bırakın hukukun üstünlüğü insan hakları kavramını filan. Baro'nun bu davayı açması bile başlı başına hukuk devleti için, toplum için bir güvencedir. Yargısal denetimi sağlıyor. Dava açmaktan dahi insanların korktuğu, çekindiği zamanlarda, ortamlarda baro'nun bu davaları tam açması da, tam da böyle, evet. tam da böyle bir şey. Evet. Tam da böyle bir şey. Peki o zaman bir kalan konuları tekrar konuşmak için Atilla Bey meslektaşımıza Söz, teşekkür edelim. Söz mü geçer Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hukuk Güvenliği